Stefan Zweig Görünmeyen koleksiyon Seslendiren Akın Altan Alman enflasyonundan bir alıntı Dresden'den sonraki ikinci istasyonda yaşlı bir bey ikinci sınıf kompartımanımıza nazikçe selam vererek girdi ve sonra iyi tanıdığı biriymişim gibi bana bakarak başını salladı. İlk anda onu hatırlayamamıştım. Ama sonra hafif bir gülümsemeyle adını söyleyince hemen hatırladım. Berlin'in ileri gelen antikacılarındandı. Barış zamanında sık sık dükkanına gider, eski kitapları ve otobiyografileri inceler ve satın alırdım. Önce alakasız şeylerden gevezelik ettik. Aniden damdan düşer gibi, ''Size yeni geldiğim yeri anlatmalıyım.'' Çünkü orada yaşadığım bu kıssa eski sanat eserleri komisyoncusu olarak çalıştığım 37 yıl süresince karşılaştığım en garip olaydır. Sanat eserlerinin alım satımında paranın değerinin gaz gibi buharlaştığından beri artık neyin önem kazandığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Yeni zenginler birdenbire 1500 yıl öncesine ait basılan ilk kitapların ve gotik madonnaların, eski gravürlerin ve resimlerin kalplerindeki yerini keşfettiler. Onları tatmin etmek mümkün olmadığı gibi birilerinin evi veya odayı boşaltmasına da engel olunamıyor. Neredeyse kol düğmelerini ve hatta yazı masasındaki lambayı bile satın alıp götürecekler. Sürekli yeni eşyalar tedarik etmek her zamankinden daha zorlaşıyor. Bizden biri için çok anlamı olan bu objelerden eşya diye bahsetmemi mazur görünüz. Ama bu aşağılık ırk, Venediklilerden kalma harika bir ilk basım kitabını, bilmem kaç dolarlık bir kılıf gibi, Guercino'nun elde çizilmiş bir resmini, birkaç yüz frankın cisimleşmiş hali gibi görme alışkanlığını edindi. Bu ani alışveriş deliliğinin yıkıcı etkilerine karşı direnmek artık bir şeye yaramıyor. Gece boyunca birilerini sövüşlemeye devam etseydim, kepenkleri indirmek durumunda kalmazdım. Babamın büyük babamdan devraldığı eski dükkanımızdaki, eskiden kuzeydeki sokak eskicilerinin bile arabalarına koymayacağı acıklı, değersiz şeyleri görmekten öylesine utanıyordum ki... Bu sıkıntılı durumda aklıma, onlardan birkaç kıymetli parçanın ikinci nüshalarını kafesleyebileceğim eski müşterileri bulmak için dükkanın eski defterlerini karıştırmak geldi. Bu tür eski müşteri listesi her zaman bir çeşit enkaz alanı gibidir. Özellikle de şu günlerde. Aslında bu bana çok şey katmayacak olsa da bu işe giriştim. Ama önceki alıcılarımızın çoğu sahip olduklarını uzun zaman önce müzayedelerde elden çıkarmak zorunda kalmışlar veya ölmüşlerdi. Birkaç vefakar müşteriden de umut verecek bir şeyler çıkmamıştı. Ama bir anda birden sanırım en eski müşterilerimizden birinden gelen, hafızamda birinci dünya savaşının başladığı zamandan kalma olduğu yer etmiş bir deste mektup karşıma çıkmıştı. 1914'ten beri bizden hiçbir siparişte veya talepte bulunmamıştı. Bu neredeyse 60 yıl öncesinden kalan yazışma, vallahi billahi hiçbir abartı yok, yeterli gelmişti bana. Büyük babamdan veya babamdan bir şeyler satın almıştı. Buna rağmen 37 yıllık meslek hayatımda bir kere bile dükkanımıza ayak bastığını hatırlamıyordum.'' Her şey onun özel, baba yani orijinal bir insan, şu yaşadığından emin olunamayan, Manzel Spitz ve Gün tablolarındaki Almanlardan biri olduğunu işaret ediyordu. O tip insanlar küçük şehirlerde nadir bulunan emsalsiz orijinal eserleri günümüze kadar kıyıda köşede tutarlardı. Mektupları yazı sanatıyla titizlikle yazılmış, meblağların altı kırmızı mürekkeple çizilmiş bir yanlış anlamayı önlemek için de iki nüsa olarak tekrarlanmıştı. Bedeli ödenmiş pahalı yaprakların sınırlı kullanılması ve tasarruf zarfları, bir taşralının kurtulması imkansız fanatik biriktirme düşkünlüğünü ve basitliğini göstermekteydi. Bu özel dokümanlar, kendi isimleri dışında sürekli Orman ve Ekonomi Müşaviri A.D., Teğmen A.D., Birinci Sınıf Demir Haç'ın sahibi, Gibi teferruatlı unvanlarla imzalanmıştı. 70'li yılların askerlerinden olmalıydı. Yaşıyorsa en azından keyifli geçen bir 80 yılı vardı. Ama bu orijinal komik tasarruf meraklısı insan, eski gravür koleksiyoncusu olarak alışılmadık bir zekaya, enfes bir donanıma ve ince bir zevke sahipti. Onun neredeyse 60 yıllık siparişlerini bir araya getirdiğimde farkına vardım ki, ilk gümüş groşu, 10 feniklik Alman kuruşu, kullanan bu küçük taşralı adam, zamanında gümüş bir üç markla en güzel Alman tahta oyma eserlerini satın alabilmiş olması da ayrı bir şoktu. Ve sessizlik içinde ancak yüksek onur sahibi yüksek sesle yeni zenginler diye adlandırılanların sahip olabileceği bir bakır gravür koleksiyonunu bir araya getirmişti. Bizde sadece markla yaptığı küçük miktardaki ödemeleri vardı. Bedelleri yarım yüzyıl süresince şaşırtan değerlere ulaşan orijinal eserleri fenik bazında ucuza kapatmıştı. Ayrıca müzayedelerde ve diğer satışlarda da epeyce sanat eserini toplamış olması beklenilen bir durum olurdu tabii ki. Ama 1914'ten beri ondan hiçbir sipariş gelmemiş olsa da, böyle bir koleksiyonun kapalı satışını veya müzayedesini kaçıramayacak kadar sanat eserlerinin piyasasında yaşanan bütün olaylardan haberdar olduğuma emindim. O zaman bu özel insan henüz hayatta olmalı veya koleksiyonu mirasçılarının elinde olmalıydı. Konu ilgimi çekince hemen ertesi gün, yani dün akşam düşünmeden doğrudan Saçsen'deki ulaşılması zor küçük şehirlerden doğrudan gitmek üzere yola çıktım. Küçük istasyondan ana caddeye doğru rahat rahat yol alırken, basit halk lakırdılarının geçtiği bu adi zevksiz evlerden birinde... Dürer'in veya Mantegnas'ın gravürlerinin yanında Rembrandt'ın en mükemmel çalışmalarına kusursuz bir bütünlük içinde sahip olabilecek bir insanın oturabileceğine pek aklım kesmemişti. Şaşkınlıkla posta idaresine burada orman veya maliye müşaviri diye birinin oturup oturmadığını sorduğumda gerçekten böyle bir yaşlı adamın yaşadığını öğrendim ve henüz öyle olmadan kalbim çarpa çarpa ona gitmek üzere yola koyuldum. Evini bulmam için çok çaba harcamama gerek kalmamıştı. 1860'lı yıllardan kalma hayali duvar mimarisine göre aceleyle inşa edilmiş ucuz taşra evlerinden birinin ikinci katıydı. İlk katta iyi niyetli ama biraz kaba bir terzi oturuyordu. Solda ikinci katta posta idaresinin tabelası parlıyor. Nihayet sağda orman ve mali müşavirin isminin olduğu küçük porselen bir tabela asılıydı. Zili ürkekçe çalar çalmaz beyazlaşmış saçlarıyla çok yaşlı bir bayan başında tertemiz siyah bonesiyle ortaya çıkmıştı. Ona kartımı uzatıp Ormancı Bey'le konuşup konuşamayacağımı sordum. Şaşkınlık ve olması gereken bir güvensizlikle önce bana baktı sonra da karta. Bu dünyasını kaybetmiş şehircikteki bu eski moda eve dışarıdan bir ziyaretçinin gelmesi sıra dışı bir olay gibi görülüyor olmalıydı. Ama kartı alıp, benden samimi bir şekilde beklememi isteyerek odaya gitti. Yavaş fısıltıları duyuyordum ve sonra birden yüksek sesle bağırıp çağıran erkek sesleri. ''Aa, Bayre Berlin'den büyük antikacılardan, tabii ki gelir, tabii ki gelebilir, çok sevindim.'' Yaşlı annecik tıpış tıpış geri gelip beni misafir odasına davet etti. İçeri girmeyi başarmıştım. Mütevazı odanın ortasında, yaşlı ama hala gücü yerinde, gür bıyıkları ve şeritlerle süslenmiş asker giysisine benzeyen bir röp döşemburla bir adam dimdik duruyordu. Samimi bir şekilde bana her iki elini de uzatmıştı. Ancak net tavırlarla, tipik neşeli ve doğal bu selamlamaya karşı, dik dik bakışlarıyla garip bir duruşu vardı. Bir adım bile yaklaşmamıştı ve ben... Birazcık garibime gitse de elini tutmak için biraz yaklaşmak zorunda kalmıştım. Lakin elini tutmak isterken bu ellerin hareketsiz yatay olarak durduğunu, benim ellerimi aramayıp beklediğini fark ettim. O dakikada her şeyi anlamıştım. Adam kördü. Bir anda çocukluğuma dönmüştüm. Her zaman bir körle karşı karşıya olmak bana sıkıntı verirdi. Bir insanı canlı olarak görmeme rağmen, Benim onu hissettiğim gibi onun beni hissetmediğini bilmenin utancı ve mahcubiyetinden kendimi asla ağlamazdım. Şimdi de dikilmiş, beyaz gür kaşlarının altında yerleşmiş, bu cansız ve boşluğa odaklanmış gözleri gördüğüm andaki bu ilk ürkekliğimi aşmak zorundaydım. Ama kör adam, elim onunkine dokununca güçlü bir şekilde sallayarak ve coşkulu, Hoş ve gürültülü bir şekilde selamlayıp beni uzun süre böyle şaşkınlık içinde bırakmamış nadiren ziyaretçi gelir demişti yayvan yayvan gülümseyerek Berlin'in beyefendilerinden birinin yanılıp da bizim yuvamıza gelmesi gerçekten hayret edilecek bir şey ama bu tüccar baylardan biri yuvaya geldi mi dikkatli olmalıyız demektir. Bizim evde her zaman çingene gelirse kapıyı ve çantayı kapat denir. Evet ''Beni neden arayıp bulduğunuzu düşünebilirim. Bizim garip, perişan Almanya'mızda işler artık kötü gidiyor. Artık alıcı kalmadığı için büyük beyler bir kere daha eski müşterilerini hatırladılar ve koyuncuklarını arıyorlar.'' ''Ama korkarım, benden size bir şey çıkmayacak. Biz fakir, yaşlı emekliler masamızda bir parça ekmeğimiz olursa seviniyoruz. Sizin istediğiniz çılgın fiyatlara katılamayız.'' ''Bizim gibilerden size sonsuza dek iş çıkmaz.'' Beni yanlış anladığını, bir şey satmak için gelmediğimi, Almanya'nın büyük koleksiyoncularından uzun yıllardır müşterimiz olan birine bir nezaket ziyareti yapmak maksadıyla, bu yakınlarda olduğum için bu fırsatı kaçırmak istemediğimi bildirdim hemen. Zorlukla söylediğim, ''Almanya'nın büyük koleksiyoncularından biri'' cümlesini duyduğunda, yaşlı adamın yüzünde garip bir değişim olmuştu. Hala odanın ortasında dimdik ve donuk bakışlarla duruyordu. Ama ifadeler birdenbire anlam kazanmış ve yüreğindeki gurur duruşuna yansımıştı. Karısına, ''Duyuyor musun?'' derken onun olduğunu tahmin ettiği tarafa dönmüştü ve duyduğu sevinç sesine yansımış, anında sesindeki asker gibi emir veren tonun yerini yumuşak ve adeta sevecen bir hava almıştı ve bana dönüp, ''Gerçekten çok çok naziksiniz. Ama siz öyle boşu boşuna gelmiş olmazsınız. Gösterişli Berlin'inizde her gün bakmak için alamadığınız bir şeyi görmüş olmalısınız. Sizin Albertina'da ya da Allah'ın belası Paris'te daha güzelini bulamayacağınız birkaç para, evet altmış yıldır toplanırsa şu anda caddelerde olmayan her çeşit şey bir araya gelir.'' ''Louis, bana dolabın anahtarını ver.'' Ancak o an beklenmedik bir şey oldu. Hemen onun yanında nazikçe ve sessizce dinleme nezaketi göstererek konuşmamıza katılan annecik, her iki elini rica eder gibi kaldırırken aynı zamanda başıyla sert bir hayır hareketi yaptı. İlk anda ne demek istediğini anlamadım. Sonra hemen eşine doğru gitti ve hafifçe iki elini omuzlarına koydu. ''Ama her valt.'' diye uyardı. Beyefendiye koleksiyonuna bakmaya zamanı olup olmadığını sormuyorsun. Artık öğlen oldu ve yemekten sonra bir saat dinlenmelisin. Doktor bunu açık bir şekilde istedi. Hepsini yemekten sonra kahve içerken göstersen daha iyi olmaz mı? Sonra Anne Maria da burada. Her şeyi daha iyi anlıyor ve sana da yardım edebilir. Zorlukla ifade ettiklerini sanki bir şeyleri gizlemek ister gibi eşinin üzerinden rica eden enerjik mimiklerle tekrarlıyordu. Eşinin şimdi göstermek istediği koleksiyona yemekten sonra bakmamı istediğini anlayınca hemen bir yemek randevum olduğunu söyledim. Benim için koleksiyonunu görebilmek bir keyif ve şeref olacaktı ama bir an önce görmek istememe rağmen bu saat üçten önce mümkün görülmüyordu. Elinden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi canı sıkılan yaşlı adam etrafında döndü ve ''Tabii ki'' dedi homurdanarak. ''Berlinli bayların hiçbir şey için zamanları olmaz ama bu sefer vakit ayırmak zorundasınız. Çünkü üç beş parça bir şey değil. Tam yirmi yedi koleksiyon klasörü, her biri başka sanatçının ve klasörde hiç boş yer yok. O halde saat üçte bakarız. Ama dakik olun. Yoksa işimiz zorlaşır.'' Elini yine boşluğa uzatmış... Dikkatli olunuz, memnun olabilir ya da kızabilirsiniz. Bense ne kadar kızarsanız o kadar çok sevinirim. Biz koleksiyoncular öyleyizdir. Her şey kendimiz içindir ve hiçbir şey başkaları için değildir. Ve bir kere daha kuvvetlice elimi sıkmıştı. Yaşlı kadıncağız bana kapıya kadar eşlik etti. Bu süre içinde ondaki dikkat çeken huzursuzluğu utangaç bir çekingenliğin ifadesi olarak kabul etmiştim. Lakin evden çıkmak üzereyken tamamen bastırılmış bir sesle, ''Lütfen, lütfen bize gelmeden önce kızım anne Maria'yı da alır mısınız? Birçok bakımdan daha iyidir. Herhalde yemeğinizi otelde yiyeceksiniz.'' ''Mutlaka, sevinirim, benim için bir zevk olur.'' diye yanıtladım. Ve gerçekten de bir saat sonra pazar yerindeki otelin küçük lokantasında öğle yemeğini bitirdiğim anda basit giyimli, etrafa bakınarak yaşlıca bir bayan içeri girmişti. Ona doğru gidip kendimi tanıştırdım ve koleksiyonu görmek için onunla gitmeye hazır olduğumu söyledim. Ama birdenbire kızardı ve annesinde de gördüğüm aynı karışık utançla biraz konuşmamızı rica etti. Zorlandığını gördüm o anda. Ne zaman konuşmak için bir girişimde bulunsa bu huzursuzluğu artıyor, alevlenen kırmızılık bütün yüzünü kaplıyor ve elleriyle elbisesini buruşturuyordu. Sonunda kekeliyerek yeni bir şaşkınlık içinde konuşmaya başladı. ''Beni size annem gönderdi. Bana her şeyi anlattı. Sizden büyük bir ricamız var. Babama gitmeden önce sizi bilgilendirmek istedik. Tabii ki babam size koleksiyonunu göstermek isteyecek. Koleksiyon...'' Koleksiyon artık tam değil. Bir dizisi eksik. Maalesef hatta çoğu yok. Yine nefeslenmek zorunda kalmıştı. Sonra bir an bana baktı ve telaşla "Sizinle açık konuşmalıyım. Zamanımızı biliyor. Her şeyi anlıyorsunuz. Babam savaşın başlamasından sonra kör oldu. Daha önce de görme problemleri yaşıyordu. Heyecan onun ışığını tamamen körletti. 76 yaşına rağmen Fransızlarla birlikte savaşmayı çok istiyordu. Lakin ordu 1870'de olduğu gibi ilerlemeyince korkunç heyecanlandı ve görme yeteneği hızla kayboldu. Yoksa hala tamamen sağlıklı, kısa süre öncesine kadar saatlerce yürüyebiliyor, hatta en sevdiği ava bile gidiyordu. Ancak bu gezmeleri bitti ve tek bir sevinci var. Her gün baktığı koleksiyonu. Yani Görmüyor. Görmüyor ama her gün öğleden sonra bütün klasörleri yıllardan biri ezberlediği aynı sırayla en azından hepsine bir parça dokunabilmek için ortaya çıkarıyor. Artık başka hiçbir şey onu ilgilendirmiyor. Düzenli olarak ona gazetelerdeki bütün müzayedeleri okumak zorundayım. Fiyatlar ne kadar yüklenirse o kadar mutlu oluyor. Çünkü o... Bu çok korkunç ama onda artık fiyat ve zaman kavramı kalmadı. Her şeyimizi kaybettiğimizi bilmiyor ve emekli maaşıyla ayda iki günden daha fazla yaşayamadığımızı bilmiyor. Üstüne bir de kız kardeşimin eşinin savaşta ölmesiyle dört çocukla ortada kalması eklendi. Babam bizim para sıkıntısı çektiğimizi bilmiyor. Önceleri idareli yaşıyorduk. Sonra öncekinden daha dikkatli harcama yapmak zorunda kalmıştık. Ama artık bu da bir işe yaramıyordu. Sonra satmaya başladık. Ama tabii ki onun sevgili koleksiyonuna dokunmadık. Önce birazcık sahip olduğumuz takılar satıldı. Ancak, Tanrım, bu nasıl bir şey? Babam altmış yıldan beri biriktirebildiği her feniği sadece tabloları için harcamıştı. Ve bir gün gelmiş ortada hiçbir şey kalmamıştı. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorduk. O zaman annem ve ben koleksiyondan bir parçayı sattık. Babam asla izin vermezdi. Bilmiyor. Ne kötü ki bunu hissetmiyor bile. Kara borsadan biraz yiyecek bulmaya çalışmak çok kötüydü. Savaşı kaybettiğimizi ve Elsass ve Lotringen'i terk ettiğimizi bilmiyor. Heyecanlanmasın diye gazetelerdeki bu haberleri ona okumuyoruz. Sattığımız çok değerli bir parçaydı. Rembrandt gravürü. Komisyoncular bize binlerce, binlerce mark verdiğinde senelerce bununla geçineceğimizi zannettik. Ama biliyorsunuz ya para eriyip gidiyor. Geri kalanı bankaya yatırmıştık. Ancak iki ayda hepsi bitti. Bu nedenle bir parça daha satmak zorunda kalmıştık. Sonra bir parça daha. Ve komisyoncu paramızı gönderene kadar para değerini yitiriyordu. Daha sonra müzayedeleri denedik. Ama milyonluk fiyatlara rağmen bizi dolandırdılar. Milyonlar vize gelinceye kadar değerini yitirip gidiyordu. Bu şekilde yavaş yavaş koleksiyonun en iyi parçaları birkaç parça kalana kadar elimizden gitti. Sadece kıt kanaat hayatı sürdürebilmek için ve babamın bunlardan hiç haberi yok. Siz bugün geldiğinizde annem bu yüzden o kadar korktu. Çünkü albüm açıldığında her şeyin aldatmacı olduğunu görecektiniz. Yani onun dokunduğunda tanıdığı eski paspartü çerçevelerdekini yeni baskılarıyla veya benzer tablolarla değiştirdik. Bu şekilde dokunduğunda bir şey fark etmiyor. Tablolarına dokunur ve tek tek sayabildiğinde, sırasını tam hatırlayarak, önceden gözleri açık olduğu zamanki sevincini tekrar yaşayabiliyor. Şükür ki bu küçük şehirde hazinelerini göstermeye layık göreceği kimse yok. Her tabloyu tek tek böyle tutkulu bir aşkla seviyor. Sanırım her şeyinin elinin altından kayıp gittiğini sezerse kalbi kırılırdı. Bu işe başladığı yıllarda ilk defa koleksiyonunu gösterdiği, Dresden'deki bakır gravür koleksiyonları başkanı öldüğünden beri portföyünü göstermek istediği ilk kişisiniz. Sizden ricam ve birdenbire orta yaşlardaki kız ellerini yukarı kaldırmıştı, ıslanan gözleri parlıyordu. ''Size rica ediyoruz, onu mutsuz etmeyiniz, bizi mutsuz etmeyiniz, bu son yanılsamayı bozmayınız. Size anlatacağı bütün tabloların hala yerinde olduğuna inanmasını sağlamak için bize yardım ediniz.'' Öyle olduğuna inanmasa yaşayamazdı. Belki de ona haksızlık yaptık. Ama başka çaremiz yoktu. Yaşamak zorundaydık. Ve dört yetim çocuk insanca yaşamalıydı. Benim kız kardeşim kopyalanmış tablolardan daha önemliydiler. Bugüne kadar onun sevincini elinden almadık. Bu şekilde mutlu oluyor. Her öğleden sonra üç saat portföyünün sayfalarını çevirerek her parçayla bir insanla konuşur gibi konuşuyor. Ve bugün... Bugün belki de onun en mutlu günü, yıllardan beri en sevdiklerini gösterebileceği bir tanıdık bekliyordu. Lütfen, size ellerimi kaldırıp rica ediyorum. Onun bu sevincini bozmayınız. Her şeyi o kadar etkileyici söylemişti ki, ''Bunu size tekrar anlatabilmem mümkün değil. Tanrım, Komisyoncu olarak bu şekilde enflasyondan dolayı köpekçe bir hainlikle aldatılmış, haince soyup soğana çevrilmiş, yüzlerce yıllık değerli aile yadigarlarının tereyağlı ekmek gibi yenilip yutulduğu birçok insan görmüştüm. Ama burada kader beni derinden etkileyen özel bir durumla karşı karşıya bırakmıştı. Tabii ki ona susacağıma ve en iyisini yapacağıma söz vermiştim. Birlikte eve gittik. Yolda bu fakir, cahil insanların göz boyuyan tutarlarla aldatıldığını öğrendikçe artan öfkemle onlara yardım etme konusundaki kararım daha da güçlenmişti. Merdivenden yukarı çıktık ve kapının mandalını zorlukla açtık. İçerideki odadan yaşlı adamın sevinçle bağıran sesi geliyordu. ''İçeri, içeri!'' Bir körün hassas duyma yetisiyle merdivendeki adımlarımızı duymuş olmalıydı. Hurward, ''Bugün size hazinesini göstereceği için sabırsızlıktan uyuyamadı.'' dedi gülümseyerek yaşlı annecik. Kızının tek bir bakışı benim anlayışım hakkında onu rahatlatmıştı. Masada klasörlerden bir demet açılmış hazır vaziyette duruyordu. Kör adam elimi zorlukla bulunca selamlamadan kolumu yakalayıp beni koltuğa oturttu. ''Evet artık başlayabiliriz. Görülecek çok şey var ve Berlin'deki beylerin hiç vakitleri yoktur.'' ''Bu ilk klasör dürer ustadan. Sizin de onaylayacağınız gibi oldukça kapsamlı durumdadır. Bu arada kopya aslından daha güzel. Tamam, pekala, kararı siz vereceksiniz. Bakın bakalım.'' Klasörün ilk sayfasını açmıştı. ''Büyük bir at.'' Kırılabilen bir şeye dokunur gibi nazik bir dikkatle çıkarıyor... Boş sararmış bir kağıt parçasının çerçevelendiği bir paspartuyu parmak uçlarıyla dikkatlice tutup sakınarak değersiz kağıt parçasından aldığı hazla gösteriyordu. Gerçekten görmeden dakikalarca baktı. Bu boş yaprağı göz yüksekliğinde açtığı elleriyle kendinden geçmiş tutuyor, bütün yüzü bakanın heyecanlı mimiklerini sihirli bir şekilde anlatıyordu. Sönmüş yıldızlarıyla donuk bakan gözlerine bir anda, kağıdın verdiği yansımayla oluşan veya içerden gelen bir parlaklık mıydı, yansıyan bir aydınlık ve biliyor olmanın verdiği bir ışık gelmişti. ''Yalnız'' dedi gururla, ''hiç bu kadar güzel reprodüksiyon görmüş müydünüz? Ne kadar keskin, her detay nasıl da net bir şekilde verilmiş? Tabloyu Dresden'deki nüshasıyla karşılaştırmıştım.'' Bunun yanında tamamen yavan ve ifadesizdi. Tam bir saf kan, tam bir soy ağacı. Ve sayfayı çevirip parmak ucuyla arka sayfadaki boş tablonun bir yerini vurgulu bir şekilde gösterdi. Bilinçsizce oraya bir çizim var mı yok mu diye baktığında, burada koleksiyoncu naglerin damgası var. Tablolarının bu küçük odaya gelmiş olabileceğini hiç tahmin etmeyen ilk sahipleri, Remy ve Estalye'den kalma. Böyle her şeyden habersizce tamamen boş bir tabloya, bu şekilde coşkuyla dokunmasını izlerken sırtımdan ter boşanmıştı ve parmaklarımın ucuyla sadece onun hayalinde var olan, görünmeyen koleksiyonun detaylarını milimi milimine titizlikle işaret etmesini görmek dehşet vericiydi. Boğazıma bir yürek sancısı gelip oturmuştu. Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Ama şaşırmış bir halde gözlerimi kaldırıp her iki bayana baktığımda, Heyecan içinde titreyen yaşlı kadının yalvarırcasına kalkmış kollarıyla karşılaştım. O anda kendime gelip rolime başladım. -du -du ''Duyulmamış bir şey.'' diye kekelemiştim en sonunda. ''Mükemmel bir röprödyksiyon.'' Ve hemen bütün yüzü gururla ışıldadı. ''Ama bu hiçbir şey değil.'' dedi zafer kazanmış bir komutan gibi. ''Önce buradaki melançolayı görmelisiniz ya da pasyonu, ışıklı bir örnek, aynı kalitede ve bir ikincisi kesinlikle bir daha gelmez. Yalnız şuna bakınız ve tekrar parmaklarını şefkatle hayali bir tasvirin üzerinde kesindirmişti. Bu canlı, dokununca hissedilen sıcak ton. Berlin'deki müze uzmanları ve komisyoncuları bunları görse, Akılları başlarından giderdi. Bu çağıl diyen Zafer'in muhabbeti bu şekilde tam iki saat boyunca devam edip gitti. Hayır, onunla birlikte bu yüz, belki de iki yüz boş kağıt parçasına veya başka bir deyişle, bu trajik her şeyden habersiz adamın hafızasındaki gerçekten müstesna olan reprodüksiyonlara bakmanın, her parçanın dikkatle yapılmış detayıyla atlamadan hatasız bir şekilde takip ederek övmenin ve betimlemenin ne kadar tüyler ürpertici olduğunu anlatamam. Çok önceleri esen rüzgârlarda dağılmış olan görünmez koleksiyon, bu kör insan için, bu etkileyici aldatılmış insanlar için hala bir bütün olarak ve onun hayalinin tutkusuyla yürek yakarak orada duruyordu. Neredeyse ben de gösterilenlerin gerçek olduğuna inanmaya başlayacaktım. Görünen coşkusu sadece bir defa, gece uykuda gezen bir yetişkinin aniden uyandırılmasının getireceği riskin korkusuyla kesilmişti. Rembrandt'ın, Antiope gerçekten paha biçilemez değerde bir deneme nüshası olmalıydı, tekrar baskının netliğini övdüğü sırada, öngörülü sinirli parmakları sevgiyle bir daha üzerinde giderek, Görüntünün çizgisini takip ederken keskinleşmiş dokunma duyuları yabancı tablodaki derinliği hissetmeyince bir anda alnından bir gölge geçer gibi olmuş, sesi karışmıştı. ''Ancak bu... ancak bu... Antiope mi?'' diye mırıldandı biraz utangaç bir şekilde. Bunun üzerine hemen ben harekete geçip elindeki çerçevelenmiş kağıdı aldım ve bana değerlendirmesini yapacağı oymayı olabilecek tüm detaylarını coşkuyla tasvir ettim. O zaman körün mahcubiyet okunan yüzü tekrar rahatladı. Ve ne kadar çok övgüde bulunursam, bu ulaşılması zor adam, o kadar çok neşeli bir samimiyet, güzel, içten bir sevecenlik saçıyordu. Nihayet karşımda beni anlayan biri duruyor, diye sevinç çığlıkları atarak zafer kazanan benliğine döndü. Nihayet, Nihayet birisinden tablolarımın ne kadar değerli olduğunu duydunuz. Her zaman beni kötüleyerek bütün paramı koleksiyonuma harcadığım için azarladınız. Evet gerçekten altmış yıl boyunca bira yok, şarap yok, tütün yok, seyahat yok, tiyatro yok, kitap yok. Sadece bu tablolar vardı. Ama ben burada olmadığım zaman, sizler zengin... ''Bütün şehirdekilerden daha zengin ve Dresden'dekilerden daha zengin olacaksınız. Benim deliliğim sizi sevindirecektir. Yaşadığım sürece tek bir tablo evden gitmedi. Öldüğüm zaman önce beni, sonra da koleksiyonumu taşımak zorunda kalacaksınız.'' Aynı anda elini şefkatle canlı bir şeymiş gibi uzun süre önce boşanmış klasörlerin üzerine okşuyordu. Savaşın devam ettiği bu yıllarda bir Almanın yüzünde böylesine her yönüyle temiz bir bahtiyarlık ifadesi görmediğimden benim için çok dehşet verici ve aynı zamanda çok etkileyiciydi. Yanındaki kadınlar Alman ustanın gravüründeki İsa'nın mezarını ziyarete gelmiş, boş kubbenin altında korkunun titriyen ifadesi ve aynı zamanda inancın, ve çok mutlu olmanın kendinden geçiren duygusuyla duran kadın figürlerine benzer şekilde duruyorlardı. Bu resimdeki İsa'nın kutsal hayaliyle dolu haberiler gibi, her ikisi de yaşlanmış, yıkılmış, fakirleşmiş, basit vatandaşların, ihtiyarın çocukça mutluluğu karşısında yarı gülerek, yarı ağlayarak gözleri sevinçle parlıyordu. Buna benzer sarsan bir duygunun hiç yaşanmayacağı bir manzaraydı. Lakin yaşlı adam benim övgülerime doymuyor, giderek daha sık, susamış bir halde her kelimeyi içerek klasörlere yöneliyordu. Nihayet gerçek olmayan klasörler yan tarafa itilince benim için bir dinlenme fırsatı doğmuş ve o gönülsüz olarak kahve için masayı boşaltmak zorunda kalmıştı yaşlı adam. Nihayet gerçek olmayan klasörler yan tarafa itilince benim için bir dinlenme fırsatı doğmuş Ve gönülsüz olarak kahve için masayı boşaltmak zorunda kalmıştı yaşlı adam. Ancak yaşadığı kabaran şamatalı sevinçle 30 yaş daha gençleşmiş yaşlı adamın kabına sığmayan coşkusu karşısında suçluluğumu bile bile içimdeki bu rahatlamanın sebebi neydi? Satın aldığı şeylerden ve çıktıkları balık avlarından binlerce anekdot anlatmıştı. Her yardımını reddederek yavaş yavaş bir tane daha, bir tane daha parçaları çıkarıp açmış ve şarap içmiş gibi çılgınca neşelenip kendinden geçmişti. Ama sonunda gitmem gerektiğini söyleyince düpedüz sarsılmış, inatçı bir çocuk gibi inatlaşarak küskün ayaklarıyla yere vurmuştu. İşte bu olmayacaktı. Daha ancak yarısını görmüştüm. Kadınlar treni kaçıracağım için... Beni uzun süre tutamayacak olmasından dolayı duyduğu direngen hoşnutsuzluğunu gidermek için yoğun bir çaba içine girmişlerdi. Yaşlı adam ümitsizce direncinden sonra nihayet teslimiyet göstermiş ve vedalaşmaya razı olunca sesi iyice yumuşamıştı. Her iki elimi de tutmuş ve bir körün bütün ifade yeteneğiyle parmakları sevgisini göstererek eklemlere kadar okşamıştı. Sözler yetersiz kalınca benim hakkımda daha çok şey bilmek ve bana olan sevgisini anlatmak istemişti bu şekilde. Siz ziyaretinizle bana büyük büyük bir sevinç verdiniz. Hiç unutmayacağım, ta yürekten kabararak gelen bir sarsıntıyla titremeye başlamıştı. Bu benim için gerçek bir nimet oldu. Nihayet, nihayet. Nihayet bir tanıdıkla sevgili tablolarımı bir kere daha inceleyebildim. Ancak yaşlı, kör bir adam için boşuna gelmediğinizi göreceksiniz. Size, şahit olarak karımın önünde vasiyetime, koleksiyonumun müzayededeki satışını uzun süredir sahip olduğunuz iş yerinize devrettiğime dair bir madde koyduracağıma söz veriyorum. Siz namuslu bir insansınız. Bu bilinmeyen hazinenin ve aynı anda elimi sevgiyle soyulan klasörlerin üzerine koymuştu. Dünyaya dağıldığı güne kadar yönetme hakkına sahipsiniz. Sadece bana güzel bir katalog olacağına söz veriniz. Benim mezar taşım olmalı. Bundan başka bir şeye ihtiyacım yok. Kadına ve kızına baktım. Yan yana duruyorlar ve ara sırada titreyen tek bir vücutmuş gibi birbirlerine sokuluyorlardı. Duygulandıran bir bilmezlik içindeki birinin, değerli bir şey gibi uzun süredir dağılmış olan görünmez koleksiyonunun yönetimini bana vermesi törensel bir şekilde iyi gelmişti. Duygulanmış bir halde ona, hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim bir şey için söz verdim. Yüreğinde beni şahsen tanımak için nasıl bir özlem duyduğunu anlamış, Parmağının sevgi dolu dokunuşlarındaki minnet ve söz vermenin hassasiyetini hissetmiştim. Kadınlar kapıya kadar bana eşlik ettiler. Söylenen her kelimeyi uzaktan duyma yetisiyle duyabileceği korkusuyla konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Ama ben gözyaşlarının minnettarlık dolu akmasının, bakışlarının ışıltıyla bakmasının ne demek olduğunu biliyordum. Tamamen uyuşmuş gibi yavaş yavaş merdivenlerden aşağı indim. Aslında kendimden utanıyordum bir masal perisi gibi fakir insanların evine ayak basmış, bir körü görüp bir saat için yumuşak başlılıkla bir aldatmacıyı yardım hizmeti olarak sunmuş ve utanmazca yalan söylemiştim. Gerçekte hırpani, ruhsuz bir adam olarak birkaç değerli parçayı birisinden onu aldatarak almak için gelmiş ama daha fazlasına sahip olmuştum. Hayatta bir kere saf bir coşkuyu, sıkıntılı, neşesiz bir zamanda hissedebilmiştim. Sanat, uzun süredir bildiğini unutmuş görünen insanımızı tamamen sanatın kendinden geçiren hali içinde manen aydınlanmış ve bana daha başka türlü söyleyemem, neden olduğunu bilmeden hala kendimden utanmama rağmen çok büyük huzur vermişti. Artık aşağıda caddede dikiliyordum. O sırada yukarıda bir pencere gıcırdamış ve ben ismimin söylendiğini duymuştum. Gerçekten yaşlı adam benim gideceğimi tahmin ettiği yönde arkamdan bakmaktan kendini alamamıştı. Her iki kadının onu endişeyle desteklemek zorunda kaldıkları bir şekilde öne eğilmiş, mendilini sallayıp bir delikanlının serinleten neşeli sesiyle ''İyi yolculuklar!'' diye bağırmıştı. Unutulmaz bir andı benim için. Yukarıda pencerede bembeyaz saçlarıyla ihtiyarın bu neşeli yüzü, Caddedeki homurdanan, telaş içinde gidip gelen meşgul bütün bu insanların üzerinde, yukarıda, salınan, bizim gerçekten iğrenç dünyamızdaki yardımsever bir çılgınlığın beyaz bulutu gibi dostça selamlıyordu. Ve eski, doğru bir sözü düşünmeden duramamıştım. Sanırım Göte'nin bir sözüydü. Koleksiyoncular mutlu insanlardır. Son